Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna. Allah şöyle buyurdu. İşte bana varan dost doğru yol budur. Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna. Muhakkak cehennem onların hepsine vaat olunan yerdir. Cehennemin yedi kapısı vardır.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 ''Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın.'' ''Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin.'' dedi. ''Biz seni el işine karışmaktan men etmemiş miydik?'' dediler. Lût ''İşte kızlarım, yapacaksanız onlarla evlenin.'' dedi. Hayatın hakkı için onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.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 İman edenler için bir ibret vardır. Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de açık bir yol üzerindedir. Andolsun hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara mucizelerimizi vermiştik. Fakat onlar yüz çevirmişlerdi. Onlar Dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oyarlardı. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı sağmadı. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat mutlaka gelecektir.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 Allah, kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiy ile, benden başka tanrı olmadığına dair uyarın ve benden korkun diye gönderir. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir. O, insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki, Rabbine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 Yolunuzu bulmanız için de ırmakları ve yolları yarattı. Daha nice alametler yarattı. Onlar yıldızlarla da Yollarını doğrulturlar. O halde Yaratan, yaratmayan gibi olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız Onu sayamazsınız. Hakikaten Allah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 Verdikleri hüküm ne kadar kötüdür. Kötü sıfat ahirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlarsa Allah'a aittir. Çünkü O her şeyden üstün ve hikmet sahibidir. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, orada hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları,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 Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün, artık ne kafir olanlara izin verilir, ne de onların özür dilemeleri istenir. O zulmedenler, azabı gördüklerinde, artık onlardan azap hafifletilmez, onlara mühlet de verilmez. Ortak koşanlar, ortak koştukları şeyleri gördükleri zaman derler ki, Rabbimiz,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 Aksi halde sebat etmişken ayağınız kayar da Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle kötülüğü tadarsınız. Sizin için büyük bir azap vardır. Allah'ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin. Şayet anlayan kimselerseniz şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katındakilerse bakidir. Elbette sabırlı davrananlara yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın mümin olarak kim iyi amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. Kur'an okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki, iman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde, O'nun bir hakimiyeti yoktur. O'nun hakimiyeti, ancak O'nu dost edinenlere ve O'nu Allah'a ortak koşanlaradır. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman,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 Dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu hidayete erdirmemesinden ötürüdür. İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Ve onlar gafillerin kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların ta kendileridir. Sonra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 Kendilerinden peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar zulmederlerken azap onları yakalayıverdi. Artık Allah'ım size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız onun nimetine şükredin. Size sadece ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve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 Çünkü Allah sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir.